Alp Ulaga ile Spor. Günaydın Alp. Günaydın Nuray. Günaydın. Bu... Günaydın. Canla beraberiz. Bugün mahir yok. Can Ton bile. Evet, bugün ne konuşuyoruz öncelikli olarak? Ya aslında Beş gün geride kaldı ama yine de bir göz atmak lazım çünkü başarılı bir şekilde sona erdi. Geçen hafta tam torunum ortasındayken bahis konusu yapmıştık. David WTA Dünya Şampiyonası İstanbul'daki pazar günkü finallerle sona erdi. ve hani sportif tarafı şu kazandı bu oyundan ziyade organizasyonel tarafına bir daha değinmek lazım. Herhalde Ee, çok başarılı bir turnuvaya geride bıraktık. Ben ne yazık ki hem kendi işlerim hem de ee, aile sormakları yüzünden gidemedim. Aile burnumun dibine kadar gelen turnuvaya büyük üzüntüm geçen hafta ama hani çok yakın arkadaşlarım var giden ee, birçoğuyla konuştum. Bunu dinleyicilere ee, her... söylemeyelim bari. <gülüyor> Kimse duymadı. Ee, hani birçoğu da Hakikaten tenisin çok içinde olanlar var. Az içinde olanlar var. Hepsi de aynı kanaatteler. Bir kere organizasyon açısından büyük bir başarı. Yani en detaylı Hani güvenlik kısmından top toplayıcıları bol boylara kadar, bol görülere kadar çok başarılı bir turnuva. Yani örneğin böyle üst düzey bir turnuva yapılır Türkiye'de. Güvenlik kirelisi olarak öyle elemanlar seçersiniz ki orada sayıcıyı bezdirir. Bu sefer yani mesela dinlediğim hikayelerden biri. Ee, hani şeyin nezaketi e, güvenlik görevlilerinin e, zaman zaman işte belli noktalardan hani böyle şeyle hatırla geçmeye çalışan kişileri bile şey durdurmuş yani hani ya şuradan bir sayı alsam ben hani kartım geçmiyor işte şu koltuktan atlasam falan e, nezaket onları bile gübüskütmüş e, şey <gülüyor> Ee, bu pek evet, çok top sık örneğin, Aldığımız bir şey değil Türkiye'de evet, e, Top toplayıcılar örneğin Bakırköy ve Yeşilürt Kulüplerinden galiba e, İnanılmıyorsam 3 e, hafta 4 hafta kurs görmüşler Sırf bu turnuva için <gülüyor> yani, Muhtemelen daha önce de yapmışlardı Tabi hani yerel turnuvalarda Hiç bol boyluk Bol görlük yapmadan gelmemişlerdir ama Bu turnuva için özel çalıştırılmışlar Hakemler keza Çizgi hakemlerinin Herhalde tamamı Türkiye Tenis federasyonu bağlı hakemlerde onların çalıştırılması gördükleri eğitimler ayrı. Bunun dışında dün çok yakın bir arkadaşım hani Türkiye'de tenisi gazeteci bir yorumcu olarak en iyi bilen kişilerden biri Şevket Furkan ile konuştum. Kendisi Tenis Dünyası dergisinde yazı işleri müdürü. O hani zaten televizyondan da biraz gözlemlediğim şey bir daha tekrar bana yani seyircinin tenis bilgisine ben müthiş şaşırdım dedi. Yani dünya çapında dedi. Yani kendisi onlarca turnuvayı e, televizyondan anlatmış, yorumculuk yapmış. İşte Wimbledon gibi turnuvaları da yerinde izlemiş birisi. E, çok süzey yani Ron Angaro seyircisinden daha iyi bir seyirci dedi tenis bilgisi olarak. Oyundan düşeni oyuna sokuyor. Top toplayıcı ile alkışlıyor yani. E, böylesine tenis bilgisi olan bir seyirci e, turnuva boyunca tribünlerdeydi. Bu, bu çok Yani Karşılaştırdığı şeyle karşılaştırdı şimdi ATP erkeklerde yıl sonu turnuvası şampiyonası yapılacak Londra'da yani oradaki seyirciliği ancak eşdeğer olduğunu söyledi dünkü konuşmamızda. Ee, çok Zaten yani uluslararası o şeylerde çok memnun kurumlarda yani Kadınlar Tenis Birliği, Uluslararası Tenis Federasyonu son derece memnun ayolular buradan. Hatta işte şey turnuva sırasında da konuşuldu herhalde bahsi geçiyordur. Yani bu bitince bu sefer erkekleri de İstanbul'a alalım. Şimdi erkekler turnuvası eee ikinci kez Londra'da yapılıyor. Seneye de Londra'da. Sonra nerede olacağı belli değil. Yani Londra'dan sonra 3 yıl için nereye gidecek? Yine Londra'da mı kalacak? Kararlaştırılmış değil. Benim kanaatim ise şu. Kadınlar tenisinde bir böyle bir düşüş dönemindeyiz. 1-2 yıldır. Hani bir süper yıldız yok. Tenisi sürükleyecek bir isim yok eee e, Hingis var ne beğenen var. Williams'lar işte yılda 3 tane oynuyorlar, 4 tane oynuyorlar. Böyle bir durum var. Eee Venesharapova yani tamam. E, güzel bir kadın ama aynı oyuncu olarak böyle istikrar, rakipleri domine eden bir isim mi? Asla değil. Evoznyak bir yılda bir numarada ama Grand Slam kazanamadı burada da. Hayak hızlıydı. O yüzden böyle bir sürükleyecek bir şey lazım kadın tenisine. Ve hani bu olaya para döküp aday olacak başka şehir, ülke hemen bulunur bilmiyorum. Ben İstanbul, yani bu seneye de böyle bir tablo izlersek İstanbul'da, 3 yılın üzerine bir 3 yıl daha mesela İstanbul'un bu tanımayı ev sayfı yapabildiğini düşünüyorum. Yani böyle bir seyirci bir ortamı gördükten sonra... <gülüyor> Evet bu doğrusu çok da iyi bilinen bir yönü değil işin. Yani Türkiye'de yani ben kendi payıma konuşuyorum tabii biraz çok galak oluyor sübjektif ama... ...yani çok iyi farkında olduğumuz bir şey değil de Türkiye'deki bu yükselen büyük tenise olan ilgi ve bilgi. Senin şu son verdiğin bilgi. Şeyi tabii tam kestiremiyoruz. Hani bu turnuva 6 günde bu arada 70 bin kişi izledi. 70 bin biletli seyirci turnuvayı. Hmm, yani 39.suydu sanıyorum bu turnuvadan değişik isimlerle Tabi tam 40 yıllık istatistikler yok Elimde dün şirketle konuşurken de e, Aynı şey, aynı konuşma geçti aramızda Ama son 10 yılın galiba iyice dekoru bu turnuva için Çünkü bomboş özellikle hafta içi maçlarda Bomboş tribünler önünde oynanan yıllar olmuştu İstanbul'da işte hafta içi maçlar bilet doluydu Hafta sonu zaten bilet yoktu Kara borsadaki bilet şey ayrı tabii. Salonun önünde kara borsada satılıyormuş. Öyle evet. mi? Evet. <gülüyor> Bu yani şeyi bir işaret. Türkiye'de hakikaten talep olduğunu işaret. Ya da şu olur. Abi bilet var mı? Davetiye var mı? Hani herkes tanıdıkları şeyleri sorar. Davetiye var mı? Yani o işe, o etkinliğe talep olduğunun göstergesi. Ee, e, tabii şeyi tam kestiremiyoruz hani hafta sonu kaç kişi var tedbirlerde demek ki 13.000 14.000 kaç bile satıldıysa hani davetler diyelim ki 15.000 hani tenis kitlesi Türkiye, İstanbul'da ya da Türkiye'de tabii İstanbul dışından çok kişi var gelen haksızlık etmeyelim yani o, bu 15.000 kişi mi sadece yoksa daha geniş aslında bu yani 100.000 kişi var da onun 15.000'i oraya geldi onu tam buradan kestiremiyoruz yoksa e, hani tenis gibi çok Spektaküler bir sporun e, bir sürü kanal izleyicisinin olması, iyi gösterinin olması. 15 bin kişi büyük bir rakam değil bile yani. E, ben kitlenin daha da büyük olduğunu düşünüyorum. Yani oraya gelen 15 bin, muhtemelen biz e, bu bir numaralı bireysel sporlarıyla dünyanın ilgili daha e, geniş bir kitleyle karşı karşıyayız Türkiye'de. Evet. Bir de sonucu da e, söyleyelim tabii. E, bu şey kısmı atladık, sportif kısmı. Aslında turnumanın başından beri Yani şampiyonluğun sinyalini veren isimdi zaten. Çektiniz, çipet rakibi Tova. E, gruptaki 3 maçı da kazanmıştı. Wozniak grubunda birinci olmuştu zaten. Sonra yarı final, final dinlemedi. Finalde de e, Beyazos Azarenka'yı yenerek, 3 e, sette yenerek 2 saate geçen maçta şampiyonluğu kazandı. 5 maçını da kazandı turnumada. E, yani sene sonuna, yıl sonuna gücün en iyiydi muhafazadan isim olmuş belli ki. Çünkü hani grupta bir maç kaybederseniz e, öyle çıkarsınız o da değil. Maçların tümünü kazandı. Bu yıl aslında Wimbledon'u kazanmıştı Kivitova. E, ve KV'nin en büyük başarısına ulaşmıştı. Hala da tabii Wimbledon onun en büyük başarısı. Ama bu yıl sonu verdiği sinyal ve örneğin Wozniacki'nin işte belli bir seviye aşamaması şunu gösteriyor. 2012'de Sanki e, bu tenis sürüklenen isimlerden beri Kvitova olacak. E, yani dünya sıralamasında da bu turnuva ile birlikte iki numara yükseldi. E, şimdi çıkabilir işte ocağa kadar sezon arasındayız. E, Ocak ayında işte Asya ve o turnuvaları var. Sonra 15 Ocak gibi Avustralya. Avustralya'da belki de bir Avustralya bittiğinde Kvitova'yı bir numarada göreceğiz. E, bunun sanki sinyalini İstanbul'da verdi. Yani çok İstanbul herhalde onun için unutulmaz anılar bırakmış olacaktır. Evet. ilginç bu. Yani hakikaten bilmediğimiz bazı şeyleri de öğrendiğimiz bir şey oldu bu tenis. Bir de... Ben, ben işte salonu biraz kendine çizdim falan. Ufak kiraya verdim şimdi. <gülüyor> <Port yani>. Biraz <gülüyor> ufak ama işte, ufak çocuk. İdare eder. Da. yani versinler 20 lira saati. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Peki bir de... E, Gene e, tam takibini yapamadığımız bir de rugby'nin e, şeyini konuşmuş muyduk hatırlamıyorum. Ya şöyle oldu aslında. İki hafta konuştuk sonra geçen hafta finali atladık. Ya yani finali <gülüyor> onların inayeti iki hafta oldu tabii. E, biz finalden 2 gün önce konuştuk. Cuma günü. Evet. E, demek ki 23 Ekim herhalde. 23 Ekim'de final <gülüyor> maçı vardı. Şarkoliş'te. 12 gün olmuş. E, Auckland'da. Ee, yeni Zelanda şampiyonluğa ulaştı mı yani? Helal verdiler. Çok... <gülüyor> Çünkü 9-8 bitti maç. Ee, yani beklemedikleri kadar e, zorlandılar. Fransa karşısında değil. Güzel yani, evet. Yani Fransa o skoru düşük tutmayı başardı ve yani yeni en oynadı. Ama işte hani Yeni Zelanda'nın tabii yani maç öncesi mesela değerlendirmelere baktınız. 15 oyuncuya işte İngiliz gazeteleri, Fransız gazeteleri oyuncuların kalitelerine puanlar vermişler. Ciddi fark vardı. iki takım arasında. Ee, buna rağmen e, Yeni Zelanda işte, çok sıkıntı çekti. Ee, hani bir deneme yapabildiler. Deneme sayısı. Ve işte 9-8 ama hani 24 yıldır amaçladıkları buydu zaten. Ee, sonra ertesi, o, o akşam ertesi gün Yeni Zelanda, <gülüyor> Yeni Zelanda büyük kutlamalar yapıldı nihayet. Evet. Yani, Ama e, e, o çevre e, felaketine rağmen yaptılar. Çünkü o da devam ediyormuş gördüğüme göre. Dün aldığımız bir habere göre epey ton. Petrol de <gülüyor> en güzel yani Bay of Plenty dedikleri bolluk köfezine dökülmüş vaziyette. Ama Şampiyon oldukça mühim değil. Yani mühim oldukça. değil evet aynen öyle. <gülüyor> deniz, deniz çok ya. Okuydu, okyanus ne olacak? <gülüyor> Bilmem böyle düşünen da var mıdır böyle düşündü ama. Peki, olur, bu, bu hafta sonu pek ilgilenmedikleri o hafta sonu pek ilgilenmedikleri bu faciayla söylenebilir herhalde. <gülüyor> evet. Peki başka ne var? Konu ee, şeye tekrar kısaca aslında değinelim istedim. Ee, hani Bir yandan Türkiye Ligi'de devam ediyor. Hem de çok yoğun bir takımda. Hafta içi maç, hafta sonu maç, hafta içi maç. Zaten işte arada da Avrupa Kupası maçları dolu da hiç boşluk yok neredeyse. Futbol, futbolcular için evet. böyle Ee, şöyle bir takvim izliyoruz pazar maç, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe cuma, cumart, pazar, pazartesi tekrar maç salı Avrupa kupası, çarşamba Avrupa kupası perşembe Avrupa kupası, cumarlık maçı Paz, cumart, pazar <gülüyor> hiç <gülüyor> ara vermeden <gülüyor> devam ediyoruz yani hangi hafta hangi hafta dedik ya falan oldu yani evet, e, tamamen kaydı e, ekseni evet, evet, evet e, tabi işte 9. 10. haftası gelince de yine hakem söylenmeleri başladı peki Önceki... şiken oldu bu arada Pardon, neyi? <gülüyor> şey, şey diyecektim. Neyse, unuttum. Ha. Ben de unuttum. Yok, yani senin yani şey, hatlar kesildi herhalde. Şey yapamadım evet. ben. <gülüyor> <gülüyor> ee, aslında, yani doğru. Aslında şirkiye değinmek belki daha iyi. Çünkü şöyle bir e, ilginç durum oldu. Herhalde geçen hafta içiydi. Türk Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Göksel Gümüştayız. İstanbul Büyükşehir Belediye'nin de e, başkanıdır. E, ondan sonra o ışıktaştaki işte özel şey gitti. Özel yetkili savcılara gidip görüşme yaptı. Sonuç şöyle bir şey çıktı ondan sonra dedikodu. İşte görüştüler çünkü iddianame hazır ama milli futbolcuların morali bozulmasın diye iddianame milli maçlardan sonra çıkarılacak. Evet. Yani. duyduğum hayatımda duyduğum en absürt Hı. açıklamalardan biriydi. Bunun doğru olduğuna inanmak istemedim ama doğruymuş maalesef. Yani 11-15 Kasım'da yani olup açısından... olmaması önemli değil ama moral da birileri yerde içeride mi kalıyor Kalmıyor evet. mu? Milim değil Ama bir takım morali bozulmasın Bozulmasın 11. tabi bu milli mesele milli maske maske şey mi? şey, Ben de amaç iyi düşündüm Şimdi Ben futbolu çok seviyorum Şimdi Avrupa şampiyonası var 2012 Yani oraya kadar moralin bozulmasını istemiyorum Mesela Avrupa şampiyonası Beklenemez mi? Ya bence bu yüzyılın Geçmesini beklesek daha da iyi olabilir Ya 2012 2000 yo çok push'un 10 yıl falan deseydik bari idare edelim ya. Yani ben de hani bunun doğru olduğuna artık inanmak istemedim. yani, bu, yani ee, hani hakikaten bir şey vaat et bir gün iki gün falan diyeceğim ama görüşmenin yapıldığı tarihten maçlara kadar herhalde 3 hafta var ya 17 Kasım işte salı günü galiba son Zaten, Zaten bir de ikisi arasında herhangi bir bağlantı nasıl kurulabilir ki yani birisi bir suç olup olmadığı masumiyet işte senin de dediğin gibi içeride haksız yere yattı mı yoksa hakikaten de korkunç suçlar işleyip mekalıyorlar sorunu bu sorunla milli takımın ruh hali arasındaki bağlantıyı milli duyguların bağdaştıramadım doğrusu. Moralimiz yeter ki moralimiz bozulma. Futbol Hani Şu mantık tabii güzülüyor orada. Yani i̇ddianamada öyle şeyler var ki bazı takımlarla ilgili. Ve o, o, o takımların oyuncularının ilk takımı olacak. İddianem açıkladığı anda onlar oyuncular çünkü... zaten fut, ha, futbol falan düşünemeyecekler artık. Çünkü onların takımları için işte olmadığı cezalar iste, istiyor olacak iddianamede savcı. Peki bir de şeyi sorayım ya. Dün... E gene gözlerimize ve kulaklarımıza inanmakta zorluk çektiğimiz bir şey vardı arkadaşlarla burada. Bu 50. yıl işte göç, Almanya'ya göç konferansı dolayısıyla Başbakan Erdoğan'ın bir sözü vardı. Mesut'la ilgili var. Mesut'la ilgili Mesut Özil'le Türk milli takımı kalesine atmadığı sürece Mesut Özil'in gollerine gollerinde havalara uçuyoruz diye demiş. Bazı gazetelerde Bu kadarını verilmişti sözün ve çok espri olduğu anlaşılıyor bunun nedense. Ciddi miydi? Gülmüşler. Ciddi mi söylenmişti? Ya ben de ciddi. espri olarak anladım da şu anda. <gülüyor> yok ciddi ama cevabı Merkel'ın cevabı da basın toplantısında yok biz Mesut'un bütün gollerini alkışlıyoruz demiş. <gülüyor> Bence biz bunu dün günün sözü yaptık. Güzel şey yani o tenisle başladık. Hani tenisle şey yapalım. Hani servisi çok iyi çevirmiş Merkel. Sayı almış orada. Evet, ben bana, Deneyebilirim ben. Her evet. gol ne seviniyor <gülüyor> ee, Evet. Yani doğrusu Türkiye'deki bir bu milliye milli bakış problemini çözemezsek Hı. servis karşılamamız güç olacak diye düşünüyor Kim ahman kim Türk değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zavallı Mesut da orada yani. Evet. Genç de bir, Çocuk ne kadar tabii kendisine baskı var şey yap, bilmiyorum. Mesela o gayet e, hani zaten oyunu oynuyor. Sağdaki yaptırıcılığına diyecek bir şey yok. Gayet rahat hani soruluğunu söylüyor. Hani diyor evet tamam Türklerim burada. Her yaz geliyoruz. Babamın ailesi orada. İşte dedemim geçen sene 2 sene dedi galiba. Geçen sene evet vefat etti orada gömdük. Ama ben bir yandan da Alman'ım. takımda oynuyorum. Hani diyecek bir şey yok. Gayet güzel. Zaten. Eee şeye gelirsek işte şike konusuna gelirsek işte, Tabi Danami e, herkes merakla bekliyor ama yani açıklandığı anda e, her şartta e, futbol ortamı dikkat oraya çekilecek yani kesinlikle. Yani, art, yani milli maç, şampiyonluk derbi vesaire hepsi unutulacak hani birkaç gün için. Eee bir iddiane açıkladığında kamuoyu tüm metni görüyor herhalde değil mi? O bir artık kısıtlama kalmıyor. Sanıyorum evet. Hı -hı. Tabii bir de onun e, mahkemenin sunulması ve mahkemenin herhalde kabul süreci var değil mi? Evet. E, yani mahkeme mesela iddianameye adı geçen tutukluların tutukluluğunu kaldıracaksa tümünü okumak zorunda iddianamenin ve buna göre herhalde e, tutukluları devam tutukluları devam etsin ya da etmesin kararı verecek. O da herhalde bir süre olacak Belki ama sayfaları şöyle hızla çevirerek de yapabilir de. <gülüyor> <gülüyor> okumasa da olur canım ne olacak. Tek sayfaları. Sen oku çiftleri ben okuyayım. <gülüyor> ee, yani bu arada hani, davanın e, hangi mahkemede görüleceğine dair şeydi herhalde. Yani, özel yetkili mahkemede görülsün savcılar. Hani onlar ceza davasında herhalde şete davasını çekmek istiyorlar. Neyse öyle bir tartışma da var bir yandan galiba. Ee, ama şöyle olacak. Hani diyelim ki hakikaten çok ağır suçlar e, la e, itham ediyor şeyleri, eee tutukluları. E, onları sanık haline getirecek savcı. E, orada zaten iyice kıyamet kopacak. Ama hani öyle şeyler yoksa da hakikaten hani deliller hukumanar yetersizse de şu olacak. Bu adamlar 4 ayda niye içerdi? İçerdi evet. 3 ay 4 ay herkes için farklı kişiler. Bu konularda bu konudaki yargılarımı ben eee Hırvatistan maçından sonra söyleyeceğim. Şimdilik şey yapamam. Fikir benim moral durumuna bağlı olacak. <gülüyor> şu şu da <gülüyor> Mesela genel kurulma açıklamaları hani <gülüyor> Cuma borsa kapandıktan sonra yapıyor diyor. Ya. Evet. Ve que l'air ne oldu? Kapan işte hadi açık yolumuz <gülüyor> O da Ma Hırvatistan maçı öyle bakıyorlar. Çaldı mı son düdük? Çaldı. Açıkla. Açıklayın da Yok o kadar değil. Son düdükle de değil. Yenilmişsek başka, kazanmışsak açıkla şimdi. Kazanmışsak <gülüyor> enerbaki. Halbukiyse evet. <gülüyor> ya elektrik bu... zamları gibi oluyor ya böyle ne? toplumsal kutlama vesaire sırasında zamlar elektrik, su zamları böyle evet. çaktırmadan alttan alttan. Onun gibi olabilir. Evet maçının sonucuna bağlı. Evet biz biz bu fikirdeyiz canım. Sonucuna bağlı. Penaltılara kaldı olabilir. Böyle <gülüyor> bir ihtimal de var. <gülüyor> Allah'ın açıklayamıyoruz. Uzatmadan da bir <gülüyor> şey olmaz <falan. gülüyor> Penaltılara kaldı. Ne yapacağız? <gülüyor> Burası e, her, çok e, ruh kararsıcı ama asla sıkıcı olmayan bir ülke. <gülüyor> evet, e, çok yani herhalde yarım dakikamız falan ama çok kısa evet. bir şeyle bitireyim. Eee bacanaam bir Türk'tür benim. Bu da kişisel bir şeyle anlatayım yani <gülüyor> hani şeylik. E, yani orada doğ, istir doğmuş. E, tamam tam eşsiz yetişmiş, Türkçe'yi geç öğrenmiş. E, ve hani bir eşsiz çelavalı var. Hani İstanbul'da falan mı say hani Bulunmaktan, yaşamaktan sıkıntı çeken birisi. Hmm. Zorik yakınlarında yaşıyor. Ee, geçen haftalarda e, bedelli askerlik yaptı. yani Zaten işte, yani çifte vatandaş ama yani orada doğmuş. Hakkı olan bir şey zaten e, orada işime devam edecek. <gülüyor> Neyse, bir işte mesaj geldi ondan. Ha, orada da bazı şeylerin düzelmesi gerektiği kadar cündeyim diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sürichel olarak. <gülüyor> yani, Çok güzel anlatıyordu şey için. Basile'nin <gülüyor> yaptık biz de kendisine. Hani, <gülüyor> Türkiye'de mesela trafiği falan o, beğenmiyor ama hani orada da aynı kınak değil. Evet. De kendisine <gülüyor> kafası allayarak yazık <izin> vermiş olduk. <gülüyor> Peki. İyi o zaman e, görüşmek, haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Haftaya yayınımız var mı? Ha, bayrama denk geliyor değil mi? Evet. Yok, bayram sorusu yani ama. Bayram ba sorusu yayınımız var iyi tamam evet. tamam hafta görüşmüştürüze çok teşekkür ederim. İyi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41